Allah Hanım dedir, ondan yardım ve manevri ettiririz. <gülüyor> Nefislerimizin içerinden ona sığınırız. Allah kime idaayette derse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona idayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise. Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem'in yollarıydı. Ve dinde sonradan icat edilen her şey midat, her midat dalalet, her dalalet de ateştedir. Evet ustalar sünnet Kur'an'ın eskader yani beyan eder. Biz bunları açıkladık inşallah sana da ders sorunu veya bir başka zaman izah edelim. Tamam? Eder, evet.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 Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu duayı çok yapmıştır. Allah'ım senin sevgini, sevdiklerinin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıracak amellerin sevgisini istiyor.、Evet. Düşünün bir Allah'ın Resulü gelmiş geçmiş bütün günahları affedilmiş, mağfiret edilmiş bir Resul, Allah'ın Nebisi, Hatem-ül Enbiya'sı,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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine bir duyasında Allah'ın çirkin huylardan ve düşük amellerden sana sındırıldığını. Çok kabul. Amin. amin ya.、Evet. Ben de bugünkü dersi kardeşlerim Allah indilde sevilmeyen Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gelindiğinde Allah'ın hoşlanmadığı, sevmediği ve aşağıladı. biz kullarda, inananlarda olmasını istemediği birkaç kuyu seçtim ve bunları işlemeyi uygun gördüm. Allah bana anlatmak, hepimize de güzel bir anlayış versin. Çünkü bizler bazen yalnızken topluluğunda veyahut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 hiç önemsemeden bir söz söyler bu Allah'ın diyor çok gazabına gider ve o kul yanına gelene kadar yani dünyadaki ömrü tamamlanana kadar gazabla bekler ve onu diyor yer ve gök durduğu müddetçe cehennemin tadıbına atar ve o cehennemin dibine düşmekte de aslında olur. Lanet dahi söylüyor, hiç önemsemeden. Vallahi diyor kul rastgele bir söz söyler Bu Allah'ın diyor çok hoşuna gider ve onu sevinçten karşılarlar. Ona karşılaştığında verdikçe verir diyor. Onun için kişi yapmış olduğu bir davranışa, söylediği bir sözü her zaman ne yapmanız dikkat edin. İlk seçtiğim hani çocuk diye insanlara yetiştirirken çocuklarımızı yetiştirirken çocuk diye seslenmediğimiz Ve onların da kendi aramızda böyle、e, bazı nayhoş hareketlerle gezmesi olmuş. Ne deriz biz buna? Çocukların böyle hareketleri. Şımarık. Allah şımarıklığı sahipsin. Ama çocuklardaki şımarıklık nedir? Hoş görülebilir. Ama yetişkin bir insanın şımarıklığı nedir? Hoş görülmez.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 Ulaşılan bu hale ferah ve surur denilir, hüzün ve kın, sevilen şeyi kaybetmekten ileri gelir. Bundan dolayı bu halin kaybedilmesine hüzün ve kın denilmüştür. Allah Azze ve Celle fazla ve rahmeti ile sevinilmesiniz ikretmiştir. Evet, ferah Allah ile Allah'ın ihsanı sebebiyle olur, korkuldu korkuyla. sakınmayla birlikte olursa sahibine zarar vermez. Şımaranlarsa onlar kalpleri hasretlenenlerdir. Ettiklerine sevinen, yapmadıklarına övülmek isteyenlerdir. Alimden 188. Şimdi burada karışmasın diye ferahın, felhin üzerinde durdum. Şımaranlar, yaptıklarına, ettiklerine sevinenler,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 biz daha önce tedbirimizi almışız derler ve dövürlenerek dönüp giderler. Koran ile, İslam ile sevilmez. Dünya içinde bulunan küfür, şirk, fıst, vücud, eğlence, isyanlar onlarla sevinirler ve mutlu olurlar. Asla şımarık olan insanları sohbet ortamında, camide, ilim meclislerinde bulamazsınız. Onlar sıkılırlar. Bulamazsınız.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 sırt dönerler. İşte bu şımarık dediğimiz insanlardır. Allah diyor ki Rab Suresinin 26. ayetinde Onlar dünya hayatıyla şımarırlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey bu değildir.、Diyor. Evet. Cemaatlerinden ayrılırlar, dinlerinden uzaklaşırlar,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 Mü'minin suresinin 53. ayetinde sizin Rabbiniz benim ben. Öyleyse ben yapıldım. Şu peygambere tabi olanlar var ya her grup, her fırka kendi yanındakinin rahatlığıyla sevinir diyor. Yani biz burada bir grubuz bu bize yeter. Aman huzurumuzu kimse ne yapmasın? Bozmasın. Öbür taraf öyle. Her fırka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 Birdenbire onlar bütün imitlerimi itir verdiler. Enam, dört dördte. Kardeşlerim şimarlık genelde Allah'ın nimet verdiği insanlardır. Bu nimetin、e, miktarı önemli değildir. Ona bundan biraz daha fazla verilmiştir. O buna karşı şimarmıştır. O ona karşı şimarmıştır. Hadislerde ne diyor? Sahabe geliyor. Ey Allah'ın resulü diyor. Bana diyor öyle bir şey öğret ki Allah sevsin, öyle bir şey öğret ki insanlığa sevsin. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Dünyadan yüz çevir,、evet. Dünyadan yüz çevir ki Allah, Allah seni sevsin. İnsanların elinde olandan yüz çevir ki insanlar seni ne yapsın sevsin. Allah bizi bu türlü kötü hasletlerden alıp koysun. Evet, Allah şımarıkları ne yapılıyormuş? Sevmiyor. Sevmiyor. Bu hangi dağda olursa olsun. Ama çocuklarda bu nedir? Sevmiyor. Ama büyüklerde bu hiçbir zaman ne yapmıyor? Gitmiyor. Allah kafirleri sevmez. Ayet kelimesinde şüphesiz biliyor Allah kafirleri ne yapmaz? Sevmez. Ademran 32'de. Kafir deyince ne anlıyorsunuz kardeşler? Evet. Hayır bize imanın zırttı köftü zırttı Allah'a tasdik etmiyin, kabul etmiyin, onun emir ve nehirlerini hayatına geçirmiyin, Müslümanlara karşı dost olmayın. Selamünaleyküm.、Evet. Bugün Müslümanlarla kafirler birbirine çok karışmış değil mi? Evet. Hı? ben de evet baya bir karışmış baya bir karışmış şimdi kafirlerle Müslümanların arası kesin çizgilerle sert çekilip ayrılması gerekmez mi gerekir peki Allah kafirleri sevmiyor kafirlerin ahlakını da sevmiyor Müslümanlar Kurandan uzak yaşadığı için Kurandaki gelen emir ve nehirleri bilmediği için ne yapıyor Muslima cayin demek istemiyorum. Müslüman cayin istemiyor. olamaz. Kafir ahlakiyle ahlaklanmaya başlıyor. Müslümanın dünyaya bakışı, kafirin bakışı gibi mi? Allah'ın dediği gibi mi? Hangisine göre? Allah'ın dediği olması lazım. Olması lazım değil mi? Olması gerektiği gibi değil. Ama bizim kuran ve sünnetten umurum endiyorum Müslümanlarımızda kalması. neredeyse kafirlerle Müslümanları birbirinden ayırt edemez hale gelmesine ne yapıyor? Sebep oluyor. Veyahut kafirler Müslümanlara çok açıkça alenen saldırmasına rağmen Müslümanlar da hiç ne yapmıyor?、Açıkça. Sıkıntı duymak yok. Yani acı bile ne yapmıyor? Hissetmez hale geliyor. Halbuki Allah Azze ve Celve kafirleri ne yapmıyor? Sevmiyor. Kardeşlerim kefere kelimesi veyahut kafir kelimesi o kadar net ki Arapçada Araplar mesela çiftçiye ne derler? Kafir,、Kü、kafir, kafir derler, ne der? Tohumun toprağını üzerine koyup örtmesinden Veyahut gece geldiğinde gece karanlığına ne derler? Kafir. Yine kafir derler, niye? Hı -hı. Karanlık gelip ışığı örttüğünde Kafir de Allah'ın indirdiğini gizleyen, örten hayatına geçirmeyenin kar eden manası var. Allah kafirleri kesinlikle ne yapmaz? Sevmez. Sevmez. Öyleyse bir Müslüman da onun hiçbir ahlakıyla ne yapması olmaması gerekiyor. Çünkü kafir ve Müslüman birbirine tamamen nedir? Sırsızdır. Demin kendi aramızda yapmış olduğumuz sohbette hatırlayacak olursam, sadece önce gelenleri değil, bir ayet-i kerime sordum. Allah size imanı sevdirdi.、Küflü. Ne yapıyor arkadan? Küflü, fıskı, isyanı ne yaptı? İsimdirdi. Biz Müslümansak kafirlerin her türlü huylarından ne yapacağız? İsimmek zorundayız. Yani bir Müslüman seni gördüğünde tak tanıyacak, bir kafir de seni gördüğünde ne yapacak? Tanıyacak bir Müslüman diyecek kadar.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 Allah için soruyorum şimdi. Birçok arabada nazar, boncuğu, muska görüyor musunuz? Veyahut aynanın yanında şöyle topyce bir şeyler var. Veyahut eksözün dibine bir pabuç, bir şey takıyorlar. Veyahut hayvanların boynuna mavi boncuk takıyorlar. Veyahut çocuk doğuyor altın maşallah takıyorlar. Kim takıyor bunu? Annesi, Müslümanın diyen insan takıyor. Peki bu Şimdi soruyorum. Maşallah dedikleri şey, nazar boncunu takıyorlar. Koruyan kim? Allah Allah. Peki bu ne? Yardımcı koyuyor. Bu ne? Allah'ın korumasını bırakıp bir taşa, bir eşyaya ne yapıyor?、Hı. Koyuyor. Bakın Hanefi mezhebinin nimet-ül islam diye bir kitabı vardır. İlmi'a kitabı. Hanefi mezhebinin kitabıdır. Bu, asıl. Kim diyor nazar boncuğu takarsa diyor kafirdir. Onda böyle yazıyor. なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なら、なぜなら、なぜ一ら、なぜなら、な Kur'an bize yeter de, peygamberden bana yeter, Allah ve Rasulü'nün arasını açar. Veyahut peygamber aleyhisselama postacı memuru veyahut televizyon anteni konumuna kadar ne yaparlar? Yetiren insanlar mı vardır? Demek ki Müslümanım dediğin zaman bu tür fikirlerden de ne yapacaksın? Uzak duracaksın. Veyahut onun şahsıyla, hanımlarıyla, evlilikleriyle, özel yaşantısıyla alay efendiler. Evet. Bir mütmenin de peygamberini çok iyi ne yapması? Tanıması gerekir. Mesela Ayşe annemizin üzerinde birçok sözler söylenir. Yani peygamberini öyle iyi tanımalısın ki birilerinin attığı pisliğe sen de ne yapmayacaksın? Ulaşmamalısın. Dinini iyi bilmen gerekir. Yani Allah kafirleri sevmez, kafirlerin haberlerini sevmez derken Müslümanın da bilgili olması ve bu duruma düşmemesi gerekir. Yine kardeşlerim Allah'ın meleklerini toplumda görürsünüz. Erkek olursa cemri ait, mikaî ait, istafî. Kız olursa ne uyarlı? Melek. Cemri aini uyarlı gördünüz mü? <gülüyor> diyeyim, melek. Mikaî aini? Niye koyuyorlar? Meleklerde erkeklik Melekler dişilik var, melek. var mı kardeşler?、Melek. Yok. Peki olmadığı gibi niye bir erkek çocuğu doğduğunda melek demiyorlar da? İsrafil, Mikail veyahut da Cebrail koyuyorlar. Hani bizim inancımızda erkeklik, dişilik yoktu? Erkeğe de melek koy, bak anında öpüyüm, tamam sen hayır de etmiyor dedim. Ama kız olduğunda melek, erkek olduğunda o isimleri koyuyorsan bunlarla bazı sıkıntılar ne yapıyor? Günlerine geliyor. Onun için Allah kafirleri sevmez, amellerini de sevmez. Sünneti İnkar eden, Kur'anı tasdik edip Kur'anın subhutu, kati, subhutunun delalet ettiği mana zanni derler. Ne dediğin anlıyor musunuz? Kur'anın subhutu kati yani Allah Kur'anın lathsının subhutu şüphe yoktur. yoktur. Ama Kur'anın subhutunun delalet ettiği hani şu açıklayan hadisler var ya.、E. Ama bunlar katil değildir, zannedir. Yani doğru dolabilir, yanlış dolabilir der. Kim söyler bunu? Muzaffer Kotanlı tezil eder. Yani akılcı Mustafa gelir. Yalnız da sözlerle bu cümlelere kullandığında sen de zannedersin ki bunlar ne kadar ilimli insanlar. Böyle bir de cümle kullandığında sen kalırsın dinlenmem bir şey bilmiyormu? Ama iman eden insan kafirlerin müşriklerin, fasısların, zâlimlerin bu sözlerini ne yapmaz, söyleyemez, Kuranda, Sünnette ne diyor? Vahidin inkâri, küfürdür, inanmayan ne yapar? Kâfir olur ve Allah'la Resulunun arasını ayırmak isteyen insanlara Allah Nisa Suresinde ne diyor? Allah ile Resulunun arasını ayırmayan çalışırlar, iş、i̇şte、donlar, kâfirlerin ta kendisidir. Demek ki kardeşler, bakın. Allah kafirleri sevmez deyince cümlenin içinde doldurarak gideceksiniz. Eğer onlardaki amel Müslümanım diyende de varsa, o zaman kafirler Müslüman ayıktır ne? Buna ne yapmak? Bir bakmak gerekir. Yine toplumda ben Müslümanım deyip de öldükten sonra dirilmeyi ahireti şefaat inkar eden yok mu? Yetipli insanlar da var. Kürlenmiş toz toprağolduktan sonra mı dirileceğiz diyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? Sizi yoktan var eden, tekrar yaratmayan Kadir değil miyim? Yani bu da gösteriyor ki inandım diyen insanları çok iyi bir Kur'an bilgisi gerekiyor kardeşlerim. Evet. Ve kafirler ne yaparlarsa yapsınlar, onların yapmış oldukları ameller dünyadaken ne yapar? Boşa çıkar. Mesela benim de tanıdığım, sizin de tanıdığınız birçok insan vardır. Hayır severdir, bom bom hayır yaparlar, hayır hasenatta bulunurlar. Ama adamlara bakarsınız, kafirdir. Bunların amellerini nasıl boşa çıkarabilir misiniz? Evet. Evet. Hiç Kur'an okumuyor musunuz demeyeceğim bunlar çünkü Müslüman hakareti. Allah ne diyor azze ve celle? O yüksek yüksek dağları, tepeleri esen rüzgar, yağan yağmur nasıl cisim buldak bırakmışsın? Dağların en tepesine hep böyle esmiş rüzgardan böyle kemişmiştir, hep iz yapmış. İşte kâfirlerin amellerini de Allah böylece ne yapıyor? Boşa çıkacak diyebilirler. Demek ki kâfirlerin yaptığı hiçbir amel de neymiş? Onlara fayda vermeyecek ve boşa çıkacak. Bu noktada. Bir hadis getireyim. Biliyorsunuz Ebu Talip müşrik olarak öldüğünü Allah Teala sözünde bize bildiriyor. Sahabe geliyor diyor ki Allahü Aleyhisselatü Vesselam, o sana diyor, kafirlerle müşriklerle arasında bir perdeydi, yani koruyucuydu. Onlara karşı sana bir kalkan oldu, siper oldu. Hiçbir bir faydan olmayacak yani ona karşı. Ne diyor Ani Selametü Vesselam?、Aslanmış. Evet diyor. Benim de ona diyor bir faydam olacak. Cehennemde kalmaya ebedi cehennemde kalacak. Ama ayaklarına kadar, topuklarına kadar ateşe girecek onunla da bilir. Yani yaptığı iyilik kendisine bir şey verecek ama onu ne yapmayacak? Çıkarmayacak çünkü şirk üzerine ölen insan asla cennete ne yapamaz? Evet. Rabım hepimize hayır versin, hayırdan ayrılmasın. Aleyhisselam. Yine bazı insanlar vardır ki doğal tabiatların gücüyle bir şey olduğuna inanırlar, hem de Müslüman olduğuna inanırlar. Mesela bir gün Ami Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın oğlu İbrahim vefat ediyor. Bu arada da güneş mişdir.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 Hiçbir şey birinin ölümüyle veya doğumuyla ne yapmaz, olmaz. Ancak Allah istersin. Yani hayır da, şer de, ancak kimin erediymiş Allah'ın erediymiş. Hiçbir şeyle bunu yapmaz, olmaz. Ama bugün günümüzde var mı bu inşahta? Olmaz mı? Toprak ana şey oldu, fayhatı kırıldı, işte şöyle oldu, böyle oldu gibi.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 Bugün bir erkeğe evli iki kadın düşüyor, bütün dünya nüfusundan. Yani bu günler gibi olur. O kadar erkek sayısı azaldı. Deprem yılları olacak diyor. Deprem oluyor mu? Oluyor. Ve diyor, ay batmayacak diyor, güneş gibi tepede duracak diyor. Ve bir ay içinde diyor hem güneş hem ay tutulmaları zuhur edecek diyor. Yani bu sıklaşacak diyor. Var mı bunlar?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 Allahın tarihler şöyle buydu muştur? Allah fesadı ve fesatçıları sevmez. Mayıs 64'te ise Allah bozguncuları sevmez. Hem fesadı hem de fesatçıyı. Fesat nedir? İstikametten bunun zıttına satmak demektir. Yani. Allah'ın istediği her Fatiha'da ne diyoruz? Israatı、evet. müsteşedir denir. İstikametten sapmaya denir. İstikametten saptırmaya denir. Yani istikamette giden bir topluluğu, bir şahsı o toplumu ne yapma? Bölme, ifsad etme, fesada yol açma, onların istikametini bozma. Kardeşlerim, fesatçılar haktan yani la ilahe illallah sözünden batıra sapan, Allah'tan başka ilahlar edinen, inkar eden, Allah yoluna engel olan, insanları aleyhissalatü vesselama ve Kur'an'a imandan ayıran, Müslümanlara tuzak kuran, bir belgeye girdiğinde oraya fesat, ölüm yakıp yıkma, tohumları eken, aziz olan halkı zehir edenlerdir.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 Dinde bir daha çıkarırlar ahitleri misakları bozarlar birbirlerini seven insanların arasını bozarlar laf taşırlar sözleri eğri fiirleri çirkin itkatları bozuktur konuştuğunda bunlar ne yapar yalan söyler yalan katarlar vaat ederler vaatlerinde ne yapmaz durmaz ve ahitleşirler Allah'ın ahitini hiçbir zaman yerine ne yapmaz getirmezler. Allah'ın birleştirmesini emrettiği bağları koparırlar, davalaştığında hakları aşarlar ve ekmezler, bitmezler, hayvanları kısırlaştırırlar. Yani fesat dediğimizde her alanda bunlar nedir? Allah'ın hoşlanmadığı hal ve hareketleridir. Allah bizleri bu türlü hallerden uzaktasın kardeşlerim. Bunların yanında tabi cinsiyet sapıklıkta bulunanlar, sarhoş edici içkileri içenler, uyuşturucu kullananlar, faiz verüşverter, muamele edenler, ticarette kara borçluculuk yapanlar, yetimin malını yiğip insanların mallarını bahtul yola harcayanlar, ölçüde tartıda hile yapanlar ve insanları dolandıranlar, onları aldatanlar, sihir, oklabazlık yapanlar, kafirleri dost edinenler, Onlarla Müslümanlar aleyhinde iş birliği yapanlar, büyü yaparak kişi ve eşini ayırt edenler, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar da fesatçıların nedir? Kurtağ kendisidir ve Allah fesatçı olan hiç kimseyi ne yapmaz, sızlanmaz. Öyleyse iki menfaat çapıştığında hangisini tercih edeceğiz? İlimanı tercih edeceğiz.、He? Allah indinde sana fayda verecek neyse onu seçeceğin kendi memfatiğini seçtin mi işte sen bir hem fesada hem de fesatçılar nedir soyunmuş insan haline gelebilirsin Allah'ın、evet. Allah bizleri her zaman Allah'ın razı olduğu memfati seçenlerden ilerisi、evet. sohbetin başında da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e etti bir dua'yı affıca kuluşa Allah'ın senin sevgini, sevdiği amellerin, sevdiğin amellerin sevgisini bizlere sevdir diye ne yapalım?、Doğru. Çünkü menfaatler tartışılıyor da insan Allah'a bazen ne yapar? Unutur. Orada menfaat bir köle gibi engel ne yapabilir, olabilir? Allah bizlere de hayırlı dostlar versin.、Aynen. Sattığımızda yanlışla düştüğümüzde. Allah'ın menfaatini bize hatırlatan kısaldık bunları versinlerine. Evet. Allah laimleri sevmez. Seçtiğim hep ayet. Bu ayetlerden gayet olduğunu biliyor musunuz? Hangi ayet? Enfa 58. Allah hainleri sevmez. Muhakkak ki Allah hain ve mankör olan herkesi sevgisinden mahrum eder. Hac Suresinin 38. ayeti. Hiyanet ne manaya gelir kardeşler? Aldatma, ihanet bir şeyi gizlemektir. Emaneti zıttidir. Hainler ise onlar Allah'a ve Resulüne ihanet eden, ilim ve başka hususta emanetlere hiyanet eden, sırları ifşa eden, yalan iddiada bulunan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 Asla ne yapılamayacak? Güvenemeyecek. Halbuki Müslüman'ın tanımını yapacak var mı? Allah Resulü Müslüman'ın tanımını yaparken ne diyor? De, de, de, de, de. <gülüyor> ya, eğer bir Müslüman el ve din eminliği kalmazsa ne kalır kardeş? Allah bizleri ıslah etsin.、Anladım. Müslüman'ım derken o kelimenin hakkını verenlerden eminsin. Manasını hakkıyla düşünenlerden eminsin. Evet. Yine kim bir kardeşine onun aklında doğrusunun başka bir yerde olduğunu bildiği halde bir yol gösterirse ona ihanet etmiş oluyor. Evet. Bu da evi doluhta gelen rivayetlerdenir. Yani bile bile kardeşine hakkı gizleme doğruluğunu atmak söylenir. Bu da kardeşine karşı nedir ihanet? Evet. Tamahkârlığını ishal etmeyen hain kişiler böylesi bir kapıyı çalsa mutlaka ihanet eder. Sabah akşam her fırsatta malın ve ehlin hususunda seni aldatan adamlar diyor. Evet kardeşler. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan hayır basın. Eğer insanda güvenilir bir hal kalmazsa onlar haindir. Hayır olan da kardeşine, akrabana, koluşuna, ailene, eşine her zaman ne yapar? İhanete de hain gözle ne yapar? Bakar. Ve sadece kendilerine olan meselelerde, kendi menfaatlerine olan meselelerde、e, sadık olur. Seninle alakalı meselelerdeyse hep ne yapar? İhanet eder. Bizim mahallede. Hasan Hoca vardı, devamlı gider gelir dedik. Bazen akl tanır. Müslümanın nereye giderse gitsin, neyini sakındırması gerekir gözünü, gözünü. Bir gün Hasan Hoca'yı oturmaya gittik. Üç tane ayla daha geldi, aynı gün. Kadınlar ayrı bir ev odada, biz ayrı bir odadayız. Ben tam kapının arkasına düştüm. Hep böyle oturuyorum.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 öbür genç olansa yerin dibine bakacağım diye ne yapacağını şaşırıyordu. Bir daha onları evine almadım. Çünkü onlar hain insanlar. Düşünün bir insanın gözünü eminliği kendinin eminliğine kadar götürür. Gözündeki hainlik onun güvenliği de ne yapar? Götürür. Onun için Allah hain olanları ne yapmaz? Yani sevmez. Bir gün Enes anlatıyor. Ali sallallahu aleyhi ve sallam eline bir mil alıyor, şöyle yavaş yavaş giderek tam deliğin ağzına geliyor. Bir tanesi yarı ağzından gözünü koymuş içeriye bakıyor. Allah resulun Ali sallallahu aleyhi ve sallam hiç kimse birinin evine izinsiz ne yapmasın,、Gülüyoruz. bakmasın diyor, gözetlemesin. Kim de gözetlerse bir mille onun gözünü ne yapıp çıkarın, ona hiçbir şey. Gerekli değildir diyor. Düşünün, kim olursa olsun hiç kimsenin evine ne yapma? Bakma diyor. Bu senin evinliğini ne yapıyor? Bozuyor ve aynı zamanda ne yapıyor? Hainlik sıfatına koyuyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan hayırmasın. Bugün bakın yapılan ev yapılarına herkesin çevleri mesela apartman tıklarına bakın bir camdan öbür cama insan baktığında Ne yapabiliyor? Öbür evi görecek şekilde yapılıyor. Halbuki İslam'a göre bunlar nedir? Öbür değildir. Çoğu evler öbür evin arasına atmalı, mesafe uzak olmalı ve araya da muhakkak bir nedir? Engelin konması gerekir. Ama insanlar İslam'ı sevmediği, benimsemediği için inananlarla yaşantısına dikkat etmediği için bugün yaşadığımız ortamlarda birçok kargaşa, yanlışlığı, Hatta hainliği ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Ama Allah hainleri ne yapmıyormuş? Seni seviyor. Ve kardeşlerim, Allah büyüklük taslayanları asla sevmez. Allah'ın sevmediğini kullar sever mi? Birisi şimdi şuraya girse, çalınma çalınma yürüse, mağrur mağrur otursa kim hoşlanır? Büyüklenmeden, kibirlenmeden ne yapmaz? hiç kimse karışmazdı. Ama maalesef insanlarda bu huyu var mı? Var. var. Mesela birisi birden mana kavuşmuştur. Ne derler? Sonundan, sonundan, sonundan dönme. Devam edin. Yoldan dönme. Derler, değil mi?、Evet. Ne için derler? Sonundan yürütü. Mesela herkese sana、şey、böyle bir örnek vereyim. Sahabelerden bir tanesi Allah kendilerinden razı olsun. Hepsinde korkunç örnekler var. Daha önce kral. İman ediyor. Her şeyini bırakıyor. Sahabenin birisine Allah Resulü'nün iseriatı ve selam bunu götürdü. Kalan yerde istirahat etsin. Giderlerken yerde yürüyen at sırtındakine diyor ki beni de atının sırtına al. Bak at sırtındaki diyor ki olmaz diyor. eğer seni ben buraya alırsam ben kralım. Doğuştan yani kral çocuğuyum. Hep varlık içinde büyüdüm ve at sırtındayım. Sense diyor bedelisin ve hep çölde yürüdün. Şimdi buraya binersen insanlara bakışın değişir diyor. Ve alınıyor. Biraz daha gidiyorlar. Diyor bari ayakkabını ver. Yani onu giyeyim. Diyor ki ben kral çocuğuyum. Yani kral oldum. Hep diyor deri ayakkabılar giydim. Sense diyor çöle hep çıplak ayakla bastın. Bunu giyersen yürüyüşün değişir.、Diyor. Yani hakikaten karşıdaki belki bir şeyi arzuluyor ama o kardeşi o kardeşi için yanlış hareket etmesini gönlü ne yapmıyor?、Olacak. Razı olmuyor. Ama böyle istek duruyorlar. Yani tamah bir yerde iyidir ama müminler birbirlerini ne yapacak? Hakkıda yarıştı. Allah hepimize hayır versin、Anladım. ve Lokman suresini hatırlayacak olursanız yaptığımız dersi geçenlerde、evet. yer yüzünde gelirken <gülüyor> nah manallah karlo pasla pasla ne yapma geliyor? Niye? Oyun bulutları mı değişiyor? Yoksa Hı. dağlardan diyor dağ mı heybetlisin? Hı. Demek Hı. ki Hı. Allah kibir olanları ne yapıyor musunuz? Nerede yürümek böyle kasala kasala caiz? Aha, karşı, savaşan、var. cihat meydanında kafiler var.、Evet. Sadece orada caiz, onun dışında hiçbir zaman caiz değil kardeşlerim. Allah kebirin büyüklenmenin hepsinden bizi uzaktasın. Allah tevazu sahibi olanlardan gelesin. Evet. Sıkmıyorum değil mi sohbette?、Amin. Sıkmıyor, dur.、Evet. Allah israf edenleri servis. İsraf etmediğim diye bir tane adam elini alır. Allah, karşımda okudun. Allah israf edenleri servis. Bugün müsriflik bizde var mı yok? Var mı?、Evet. Fazlası var. Tam görürüz değil mi? Allah'ın sağlıkta izah tüzü. アラバサラミで Fakat sahabe yoksuluk içindeyken kendi nefislerine din kardeşlerine ne yaptılar tercih. tercih ettiler. Şimdi istaf derken şunu anlatmaya çalışıyorum. Varlık içinde biz neden ihtiyaç içindeki Müslüman'ı kendimize tercih ediyoruz? Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Allah istraf edenleri sevmez. Doğru mu?、Evet. Doğru. Sahabe O gün yoksulluk içinde kendileri aç, ihtiyaç içinde ama kendilerinden ihtiyaç içinde olan insanları kendi nefislerini ondan daha zararlı olduğu hale tercih edebildiler. Bizler bugün tercih edemiyoruz varlık içinde. Neden? Mantıklı değil mi? Neden yarından korkuyoruz? Neden aç kalmaktan korkuyoruz? Bir bakın onlar ya、yani、bir kuru ekmeği.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 Hakkıyla Allah'ın verdiğinden hem yiyen hem de infak edenlerden yiyiz. Çünkü Bakara Suresinde müminlerin vasıflarından bahsederken Allah Azze ve Celle ne diyor? Onlar hem ye、Aha. hem de ne yapar? Bitti. Bitti. Bitti. Bitti. Bitti. Allah bizi onlardan eylesin. İstafsa bir şeyle aşırı gitme, haddi aşma, harcamada aşırı gitme, gaflet, bilgisizlik, iktisadın zıttıdır. Veya benim torunun yaptığı gibi bilgisayarda oyunda ne yapıyor? İstaf ediyor. Vaktini、e、istaflara、e、da kullanabiliyor. Yani başka şeylerde hayır da ne yapabilir? Kullanabilir. Kullanabiliyoruz. Bütün insanlar için de aynı geçerlidir. Benim bilgisayarımda 12 sene dir önce bilgisayar vardı. Hanginiz beni oyun oynarken veya bir şey yaparken yakaladı? Var mı cani? Urasmam ben çünkü boş olan şeyler. Ama benim adımı taşıyan torunum var, torunum da o yüzden kafasını ne yapmıyor, kaldırmıyor şimdi. Nasıl peşinden gelecek, nasıl ismini taşıyor? Allah'ı ida etsin. Daha uzuk inşallah güzel、evet. şey、olacak. Güzel olacak. Demek ki istaf hiçbir şeyde olmayacak, haddi de ne yapmayacak insanlar hiçbir şeyde aşmayacak çünkü kafirle haddi aşanlardır. Allah'ın koyduğu kanunları sınırları ne yapar aşan insanlardır. Allah'ın emrini terk edenlerdir, istafa bulunanlardır. Müslümansa her bir şeyde nedir? O basattır. Hiçbir şeyde haddi ne yapmaz、Aş、açmaz. Ne dünyaya malda ne kadına malda, seni şeydir de bir başkasında aşırı istekle ne yapmaz kalmaz. Ve aşırı gidenlerde Mümin 43'te geldiği gibi onlar ancak ateş ehli dirler. Allah bizi onlardan eğilmesin. Evet şöyle bir düşünün, şurda bir şeyde aşırı gittiniz. Öbür tarafını ne yapıyorsunuz? İmam ediyorsunuz. Yani başka bir şeye yapacağım bir harcamayı veya başka bir şeye ayıracağım bir zamanı şurda bozuk para gibi harcadığın zaman ne yapıyor? Öbürünü güç yetiştiremiyor musunuz? Mesela düşünün, sahabeler ne zaman uyku yatardı biliyor musunuz? Kızıl namaz. Biz ne zaman yatıyoruz? Güneş tamlamazsa. Sahabeler gece namazı kırıyor muydu? Kırılıyordu. Gündüz oruç tutuyor muydu? Ne yapıyor? Tutuyordu. Bugün bizler varlık içinde、e, gece namazı kırıyoruz. Gündüz oruç tutuyor muyuz? Neden? Evet, çünkü sahabeler yatsın namazından sonra dünyalık bir şeyle meşkaleyle uğraşmasa hemen ne yaparlardı? Yatarlardı. Sadece Allah'ın dinine hariç, Allah için biraya gelmeden hariç yatarlardı. Bir insan yatsı yıkıp yatsın, 2-3 saat sonra muhakkak ne yapar? Uyanır, kalkar, gece namazını kılar, bir rahatlar, yatar. Sabah namazından ne yapar? Hayet de hiçbir şekilde kalkar. Bir de gece kalktığında samur yaptığını düşün, gündünde çok rahatlıklar orucunu ne yapıyor? Uçar. Ama yatma saatlerine dikkat etmeyin. Kavanozun kafayı hani şu akvaryum dediğimiz şey var. Televizyonu kafasına geçinip de böyle orada ne var, burada ne var diye bakan adam uykuyu da çarşıl ederse ne geceye bakabiliyor, ne de sabah namazını ne yapıyor? üç yetiştirilebilir Allah istaffedenleri ne yapmaz sevmez sevmez hatta hadis şerifte elbisenin kolu kadının kolu dünyanın kolu ne diyor Allah onlara kalmış Allah onlara ne tesisin ayağına diken bassa onu çıkaran ne yapması kullanması demek ki bu meselelerde de insan aşırı ne yapabiliyor gidebiliyor Allah aşırı giderlerini ne yapmaz sevmez Evet, Allah fasıtlar topluluğunu sevmez ve asla onlardan razı olmaz. Tevbe dersin. Evet, fasıtlar fisk nedir biliyor musunuz? Kendine ürümeden fisk. Fisk. Halit Bey müzler anlatırsın dersin. Sözden amelin ters düşmesine ne denir? Fısk. Nifak denir. Yani bu bir fısktır. İnsanın Allah'ın emrettiği şeyi bilip zıttına hareket etmez. Bu bir nedir? Fısktır. Bir yerde insanı fâsık eder, bir yerde zalim eder, bir yerde de Allah muhafaza kâfir eder. Allah fâsıkları ne yapıyormuş? Seyrediyor. Araplar bunu nasıl anlatıyor biliyor musunuz?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 dışına çıkmıyor. Yani bu neymiş? Bir fıskmış. Emri bilip dışına çıkmıyor. Uymamıyor. Allah fasıkları ne yapmıyormuş? Sevmiyormuş. Sevmiyor. Sevmiyor. Allah fıskın her türünden bizi uzaklaşsın. Amin. Buradaki Allah'ın sevmediği fısk sürekli, devamlı ve ıslardan fıskışıyor. Yani Müslüman muhakkak günah ne yapabilir? işleyebilir. Siz günah işleyemeyecek olsaydınız, Allah, Allah günah işleyen Allah bir konuda farklı belli. Onlar tövbeder. Allah onların tövbesini kabul eder. Nerede biliyor musunuz? Sarih İslam'da. <gülüyor> Müslüman kitabu tövbedir. Evet. Allah hepimize hayır versin. Her türlü fısktan, fasıltıdan bizleri uzaklasın. Allah fısık sevmiyor kardeşlerim. Evet. Fasıkların bir、e, huyuda ne vardır? Allah ne diyor azze ve celle? Onlar namaza bir şey verirler. Namazı gösteriş için kattılar.、Tamam. Allah'ın çok az zikreder. Yani fasıkların amelleri de neymiş? Çok, az. çok azmış. Yaptıkları ameller toplum için. kendi nefisleriyle baş başa kaldıklarında aynı toplumdaki hareketleri gibi neymiş değil. Şimdi anladınız mı Allah Resul'un sözünü? Şeytan tek kişiyle beraberdir. İki kişide nedir?、Evet. Belledir. Yani cemaatten ayrılmayın. Cemaatten kastı illa sen bana geldiğin tevhideye. Gel. Tevhidten ne yapma? Ayrılma. Tevhid arkadaşlarıyla beraber olursan.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 Allah'ın da onlar unutmuş kimseler gibi sakın ne yapmayıp olmayın çünkü onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Haşır söresini 19. ayeti kelimesinde. Allah unutursa biz nere gideriz kardeşler? Yani Allah'ın kazabına uğrayınca dünyayı, dünyadakilerin hepsini bize verseler, nereye gider ki? Onların kalpleri din diye dinde şüpheye düşmüş. Şüphelere onları geri döndürmüştür ve Müslümanlar arasında laf taşıyor, söylentiler çıkar, fesat yayar, fitne, ihtilaf ve yalanların peşine düşerler. Allah bunları ne yapar? Sevmez. Allah'ı bunlar unutmuşlar. Allah da onları ne yapmış? <gülüyor> Rabbim bizlere hayır versin. Hayirden ayrımasın. Allah bizleri iyiye emreden Kötülükten alıkoyan sami insanlardan iyilesin. Allahü Celle. Bakın aynı şekilde Tevbe Suresinin 67. ayetinde Rabımızu an tut ve Allah diyor ki, onlar kötülüğü emreder. İyilikten alıkop, cimriliği emrederler. Onlar Allahı unuttular. Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar fasıtların da kendileridir. Allah bu amellerle de bizleri verir buyursun kardeşlerim.、Amin. Müminleri ayıplarlar, Allah ve Resulü'nün emirlerine görünür ve şekil meselesiyle ne yaparlar? Dalga geçerler. Müminleri ayıplarlar ve Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehirlerini Onlardan razı olasınız diye size yemin edecektir. Fakat siz onlardan razı olsanız bile Allah fasıklar topluluğundan asla razı beklemezsin. Ne demek istiyor Allah Azze ve Celle'yi bilir misiniz? Münafıkın Suresinde bir ayet-i kerime var. Onların diyor giymişi sizin hoşunuza gider diyor. Görseniz konuşmalara da nedir? Hoşunuza gider. Ama onların için boş cehennem kütükleri gibidir diyor. Bir diyor gürültü olsa erken aleillere zan ederler. Sanki herkesin işi gücü yok da bunlarla uğraşıyor. Onlar cehennem kütükleri gibidir. Ve Allah Azze ve Celle fasıkları münafıkları hangi ağaça benzetebilir misiniz?、He? Hani、Hımmıç. dört mevsim yeşilliğini hiç gidermez、yani, diyoruz. Topuğumuz var. Topuğu yoktur ama bir yıldırım geldiğinde kökünden böyle boyu boyunca göre ne yapılır? Sel edilir. Ama dört mevsim yeşilliğini ne yapmaz? Hiç、Hımmı. bozmaz. Albenini. Ama Allah Kuranda mümini hangi ağaça benzetir? Ulmağa. Ulmağa. Onun kökü yedi kat yerin derinliklerinde. Dedi. Boyu boyunca. Mevası tattepe dedi, kokusu yoktur ama tadı hoş, çok güzel, hoş. Allah bizi müminlerden yiyesin. Allahümme. Evet. Allah hayayı ve örtüneyi sevmez. Hep sevmediği şeylerden ettiğine de sevdiklerinden bahsedelim. Allah Azze ve Celle hayalidir, örtücüdür. Hayayı ve örtünmeyi sever diyor. Ebu Dawud naklediyor. Yine Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam iman 60 küsur. Bir hadise göre 70 küsur şubedir. Hayada imandan bir şubedir. O varsa imanda var. O yoksa demek ki hayayla iman neymiş? demek ki bizler çok hayalı insanlar olmak zorundayız. Evet. Ve sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tarif ederken nasıl tarif ediyor biliyor musunuz? O diyor 14 yaşındaki bir genç kızdan daha hayalı ediyor. Yani yeni buluğa ölmüş bir genç kız düşünün. Kızınızı veya kız kardeşinizi. Ne kadar kızarır böyle utanır ondan da hayal edin. Yani bu kadar güzel tarif. Allah bizi onun yolundan gidenlerden olsun. Ve geçmiş ümmetlerden her peygamberin kendi ashabına söylediği bir söz var. Ne diyor? Utanmadıktan sonra bilediğinizi ne yaptın?、Yaşam. Demek ki haya imanla alakalı haya yoksa artık seni engelleyecek hiçbir şey yok. Evet. Kardeh haya görünün kuvveti her zaman müminin kalbinin canlılığını gösterir. Yani bir Müslüman utanabiliyorsa, altın çiziyor, yaptığı hareketten sıkılabiliyorsa, yaptığı hayalsizlik kendisini rahatsız edebiliyorsa, kendi aramındaki şakadan bile veya günahları kendini sıkıyorsa demek ki kardeh hala bir şeyler nedir var ve canlılığını gösterir. Ama kalp canlı değilse o da imanın ne kadar azaldığını gösterir. Kalp ne kadar canlıysa hayâ da o nismettedir. Kardeşlerim fazla uzatmayın sizleri sıkmayın. Çünkü esniyenler başladı. Benle yüz çevirmeler başladı. Ben de sizden yüz çevireceğim. İnsanda hayâ üç çeşittir. Allah'tan hayâ etme, insanlardan hayâ etmen ve insanın kendi nefsinden hayâ etmen. Günahlar kaç türlüydü? Allah'a karşı, kullara karşı, nefse karşı. Hayayı nasıl tarif ettik? Allah'a karşı, kullara karşı, nefse karşı. Şimdi soruyorum, bir insan kendi nefsiyle baş başa kaldığında hayâ edebiliyorsa üçünde de eder mi? Eder. Bir insan kendi başınayken farklı, toplumda farklıysa, Allah'tan hayal eder mi? Hayır, etmez. Allah hem kendisine karşıyken toplum içinde, hem de nefsiyle baş başa kaldığında hayal olan ve gizli gizli tenha da köşede Allah korkusundan gözleşirkenlerden. Amin. Allah. Evet. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Allah'tan hakkıyla hayal edin. Allah'tan hakkıyla hayal edin. Allah'tan hakkıyla hayal edin. Amin. Allah'tan hakkıyla hayal eden kimse başını ve başında bulunan azalarını, karnını ve ona doldurduğu şeyleri haramdan koruyan, dünya hayatının ziynetini bırakan, ölümü haberde çürümeyi hatırdan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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam unutmayın ki diyor hayal her zaman hayır getirir. Hiçbir zaman hayal şer getirmez. Unutmayın diyor. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam hayanın tamamı hayırdır diyor. Hiçbir zaman şer değil. Yine Aleyhisselatü Vesselam utanmıyorsanız dilediğiniz yaptığınızdir. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam hayan neydeyse onu süsler.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 Yani bir insan ne kadar güzel giyinese giyinsin, takvasi yoksa ne işe yarar? Ama bir insan ki Allah Azze ve Celle'den korkan, Onun emir ve nehirlerine dikkat eder, ama fakirdir, çıplaktır, o nedir Allah'ın dinde daha değerli insandır. Evet, Rabımlar hepimize hayır versin, hayırdan ayrımasın. Bu konuda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkeğin avret yerini söylerken ne diyor? Göbekle yüz <gülüyor> kapağı. Bu. bu erkeğin erkeğe nedir? Aram olan kısmıdır. Buna Müslümanın her zaman ne yapmasın?、Yük、çok dikkat etmesi gerekir. Bugün toplumda şortla gezeriler var erkeklerden. Nereye kadar şortlar? Kizlerin üzerine. Allah'ın verdiği bir de deniz nimeti var. Erkekler girerken nasıl giriyor? İlimoda tanınmadı. Sık giriyor. Yani demek ki insanın her yerde hayal ne yapması olması gerekir. Kadınların da kadınların arasında ne yapması dikkat etmesi gerekir. Vallaah Hazreti Cela çok hayal sahibidir. Kendisinden istekte bulunanı geri çevirmez, örtücüdür. Kabaatları, ayıpları ne yapar? Örtel. Allah'tan tövbe edenlerin Allah tövbesini ne yapar? Kabul eder. Evet. Şüphesiz her amelin bir meyvesi varmış. Bu meyve de ağacın cinsinden olur. Kimin ameli Allah'ın sevdiği ve lazım olduğu amellerden ise Allah onu ne yapar? Sever. Kimin de ameli Allah'ın buğz ettiği sevmediği amellerden ise Allah bunu ne yapmaz? sevmez. Öyleyse herkes ne amel işlediğine kendi karar etsin. Benim yaptığımı Allah seviyor mu? Sevmiyor mu? Yani ben söylemeyim. Sen de bana söyleme. Herkes vahyin kantarına çıkıp kendisinden sudur ettiği hareketlere ne yapsın? Bir baksın. Mesele senin Allah'ın sevmen değil. Bilakis Allah'ın seni sevmez. Ben Allahı seviyorum demem önemli değil. Allah senin yaptığı amelleri beğenmesidir. Senden hoşlanmasın. Bu senin nedir? Hayrındır. Çünkü ahirette tortuluşun ancak Allah'ın seni sevmesiyle mümkündür. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip yaşamayı bahtılı bahtılı bilip ondan uzak kalmayı nasibetsin. Allah tarafından boz edilir ve alkibeti cehennem oranlarından eylemesin. Amin. Amin. Dünyada sevilen ve boz edilen kulun elde de cesemere nedir? Buna dikkat edenlerden eylesin. Allah'ın kulunu sevmesi mi? Yoksa onun kulunu boz edilmesi mi? Sözlerimi yine、Amin. Allah Resulü Mesih Atil İslam'ın yaptığı dua ile bitirmek istiyorum. Allah'ın senin sevgini, sevdiklerinin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıracak amellerin sevgisini istiyor. Şüphan ke, Allahümme ve hamd ke, eşverne ilah ilahinte istafr <gülüyor> ke ve tuvili. Alhamdulillahı Rabbi.